Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. vel <gülüyor> Yemin olsun birbiri ardınca gönderilenlere ve şiddetli bir şekilde estikçe esen Geçip giden meleklere <gülüyor> Ve o emirleri yaydıkça yayanlara <gülüyor> Artık hak ile batılı ayırdıkça ayıranlara <gülüyor> Hem tevbe mazur kılmak Veya günah işleyenleri korkutmak için Peygamberlere vahiy bırakanlara Şüphesiz ki vad olunup durduğunuz o kıyamet mutlaka vaki olacaktır. Nihayet yıldızlar söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman. Peygamberlere ümmetleri hakkında şahitlik etmeleri için vakit belirlendiği zaman <gülüyor> denilir ki bu şahitlik hangi güne ertelendi <gülüyor> Mahlukatın arasını ayırma hüküm verme gününe. <gülüyor> O ayırma gününü sana ne bildirdi? Yalanlayanların o gün vay haline. Biz önceki kafirleri isyanları sebebiyle helak etmedik mi? Sonra geridekileri onların peşine takarız. İşte o günahkarlara böyle yaparız. Yalanlayanların o gün vay haline. Ey insanlar! Sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belli bir zamana kadar sağlam bir yerde, rahimde yerleşik kıldık. Artık bunu, kudretimizle yaptık. İşte biz ne güzel güç yitirenleriz. Yalanlayanların o gün vay haline. Biz arzı hayat sahiplerine de ölülere de bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada yüksek sabit dağlar meydana getirmedik mi? Hem size tatlı bir su içirmedik mi Vayan mu gibi. Yalanlayanların o gün vay haline. <gülüyor> Ki o gün kafirlere şöyle denilir. Kendisini yalanlamakta olduğunuz azaba gidin. Haydi, üç çatallı bir gölgeye, cehennemin dumanına gidin. O ne gölgelendiricidir ne de alevden korur. Çünkü o cehennem saray gibi büyük kıvılcımlar zacar. Sanki o sıçrayan kıvılcımlar Peş peşe gelen sarı develer gibidir. <gülüyor> Yalanlayanların o gün vay haline. <gülüyor> Bu onların artık konuşamayacakları bir gündür. Ve <gülüyor> la Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. <gülüyor> Yalanlayanların o gün vay haline. <gülüyor> Onlara şöyle denilir. Bu hak ile batılın ayırma, hüküm verme günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. <gülüyor> Artık azaptan kurtulmak için bir tuzağınız varsa Haydi bana tuzak kurun Yalanlayanların o gün vay haline İnnel muttegine Ve Şüphesiz ki takva sahipleri ise o gün gölgelerde ve pınar başlarında canlarının çekmekte olduğu meyveler arasındadırlar. Onlara şöyle denilir, işleye geldiğiniz salih ameller sebebiyle bir mükafat olarak afiyetle yiyin, için. <gülüyor> İşte biz, iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Yalanlayanların o gün vay haline. Ey kafirler! Siz de dünyada az bir müddet yiyin, faydalanın. Çünkü siz... Günahkarlarsınız <gülüyor> Yalanlayanların o gün vay haline <gülüyor> Hem onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler <gülüyor> Yalanlayanların o gün vay haline. Onlar artık bundan Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?